hem eşimize hem de neslimize tevhid ehli olmayı nasip etsin. Her türlü kirden, şirkten, küfürden beri buyursun. Aleyküm. Kimi yüzlerin ağırıp kimi yüzlerin kararacağı o günde Allah yüzlerimizi ak olanlardan, ağıranlardan eylesin. Allah Azze ve Celle müminlere karşı kalbimizde kin, kares, buz bırakmasın. Onları rahmetiyle yargılasın. Bugünkü dersimiz yine diğer derslerin devamı niteliğinde. Amel-i salihle amel-i salihin arasındaki farkı anlama dersi. Yani amel nedir? Geçerli amelin Allah indindeki geçerli amelin hükmü nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Neden amel-i salihle amel-i salih dedim? Bir gün kitap fuarındayım. Nurcuların bir stampı var. Habire sıraya giriyorlar. Kargocular habire koliler getiriyor. Adam habire çekiyor. Lan Salih yorulmadınız yorulmadı mı? Abi, biz Ameli Salih değiliz ki. Ameli Salihiz dedi. Yani hep sırtımızda taşıyoruz. Bu da buradan geliyor yani. Evet. Dini meseleleri öğrenmede önce lafzın beyanı, sonra lafzın dalalet ettiği mananın beyanı vardır. Allah kitabında, Resulü sünnetinde bunu öğretmiştir. Lafız derken öğreneceğimiz kelimedir. Bu kelimeyi bize öğreten de Allah'tır veyahut O'nun Resuludur. Bugünkü kelime hep böyle amel diyoruz ya, amel kelimesi. Yani siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü size ne yapar? Emniyeti kılar diyor. Ve size vaadini ne yapar? Yerine getirir. Yani yeryüzünü size hakim kılacağını ne yapıyor? Vaad ediyor. Ama bizden ne yapıyor? İki şart istiyor. Birisi iman. İmandan sonra senden sudur eden ama bir söz ama bir bakış, ama bir düşünce, ama azalarının bir eylemine ne diyor? Salih olacak. İşte bugünkü dersimizde amel kelimesi ve ameli salih. Amel kelimesi, lugatta iş, vazife, hareket, idare, işleme, yapma, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş veyahut daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir. Uğraş. Yapılan işte bir gaye, bir maksat yoksa, buna fiil denir, amel denmez. Cümleyi tekrarlıyorum. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa, buna Türkçe'de ne deniyor? Fiil deniyor. Amel denir Çoğulu ise amaldır. Gramerde amel denir. E, hamallık yapan adama da ne derler? Amel. amel ederler. Yani ağır iş yapan, sırtında bir şeyler çeken, e, çalışan, gayret eden. Türetilen de bu. Amel sözlükte, iş, davranış, hareket, aksiyon, faaliyet ve faydalı enlem e, anlamlarına da geliyor, eylem anlamlarına. Amel aslında niyetli davranış bir maksada dayalı olarak yapılan bir fiildir. Bütün canlılar bir takım fiiller yapabilir ancak onların yaptıkları fiillere amel denmez. Amel sadece Adem oğluna, yani kullukla mükellef olan insanlara nedir? Hastır. Cinlere de hastır. Fakat o bizim konumuzun dışında. Çünkü Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Fakat biz insan kısmını alıyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta bir kasta ve niyete bağlı olarak yapılan fiile amel denir. İyi veya kötü nitelenmesi de bir niyetle yapılan amelde geçerlidir. Şimdi düşünün Allah Azze ve Celle Adem'i yarattı. Ondan eşini yarattı. Ve cennette istediğiniz gibi dileyin, dolaşın. Fakat şu yasak ağaca ne yapın? Yaklaşmayın dedi. Şimdi Adem cennette eşiyle cennetteki bütün nimetlerden faydalanıyor. Ama bir yasak var. Allah Azze ve Celle bu yasağı koyuyor, imtihan ediyor. Adem gidiyor, o yasak ağaca ne yapıyor? Yaklaşıyor. Ve ayeti kerimede diyor ki, Adem hata etti, şaşırdı kaldı. Şimdi burada bir amel var. Bir amelin yapılabilmesi için bir niyet var. Niyete gidiyorsun, Ayet-i kerime diyor ki, İblis Adem'le havaya ne yaptı? Yaklaştı. Ve dedi ki, Allah size bu ağaca yasakla, yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misiniz? Bir soru soruyor. Şimdi Adem ve Havan'ın aklında o ağaç hiç yok. Bakın. Niyet ve kasıt amelde Bu insanı sorumlu kılıyor. Adem ve Havan düşünüyor böyle. Adem ile Havan'ın bir düşüncesi daha vardı. Meleklerin cennetteki yaşantısını görüp özeniyorlardı diyor ayet kerime'de. İblis de ne yapıyor? Onların o bakışını yakalıyor. Oradan vuruyor. Eğer o yasak ağaçtan yerseniz cennette işte melekler gibi ebedi kalacaksınız. Ölümsüz olacaksınız. Hiç düşünmeden Ademle Hava ne yapıyor? Ağaca yaklaşıyor. Şimdi burada bir amel var mı? Var. Yasaklanan bir amel var mı? Yasaklanan bir amel var. Adem ve Hava Durup dururken gidip yediler mi? Yemediler. Ne yaptı? Handırıldı. Akıllarına bir örtü atıldı. Ve oraya ne yapıldı? Yasağı işletildi. Amel var. Niyet var. Kötü amel var. Böyle olunca ne oldu? Allah Azze ve Celle'nin gadabına uğradılar. Adem hemen Tövbe kelimeleri öğretildi. Allah'a ne yaptı? Tövbe etti. Ne dedi? Ya Rabbi hava ve biz ikimiz Andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bize hidayet etmez, doğruyu göstermezsen biz mahvoluruz. Allah Azze ve Celle onlara, yeryüzüne, birbirimize düşman olarak ne yapın? inin dedi. Şimdi İblise Adem'e secde et dedi. Bir amel var. Secde et diyen kim? Allah Azze ve Celle. İblis ne yapmadı? secde etmedi. Allah Azze ve Celle kendisine iki elimle yarattığım halde senin Adem'e secde etmene mani nedir diye sorduğunda iblis ne yaptı? Fikir üretti. Aklıyla bir beyana gitti ve kendisinin daha önce yaratıldığını veyahut ateşten yaratıldığını, onun da üstünlük olduğunu söyleyerek ne yaptı? Bir amel işledi. Birinin işlediği amel kendisini cennetten mahrum etti ama tekrar cennete girecek amel işlemeyi nasip etti. İblis'in hareketi ise ne yaptı? Ebedi cehenneme gitmesine sebep oldu. Yani büyüklendi. Kibirlendi. Büyüklenme, kibirlenme insanı cennetten ne yapıyor? Ebedi mahrum ediyor. İşte bu noktada ehli sünnetin bir kaidesi vardır. Kişinin ilmi nisbetinde tevbeden mahrumiyeti cehaletin nispetinde de tövbe nalkı evet. vardır. Yani kişi bilmeyerek cahilane bir günah işlemişse muhakkak pişman olur ve tövbe eder. Ama bilerek, kasıtlı, planlayarak bir şey yapmışsa asla hakka dönmez. Ne anlatırsan anlat, muhakkak bir mazeret gündeme getirir. İşte büyüklerimiz der ki büyük adam olmak isteyen günahına kılıf aramaz, sukut eder, cahil, ayak takımıysa sürekli konuşur bir mazeret. Bana şunu yaptı, bana bunu etti. Büyük adamlarsa sukut eder, tövbe derdir. İşte amel dediğimizde, amelde muhakkak niyet vardır, kasıt vardır. Bu da ancak kullara hastır. İşte Allah Azze ve Celle siz iman eder, Salih amel işlersin. Demek ki salih olmayan da ne varmış? Bir amel var. Yani Allah'ın razı olduğu, razı olmadı. Şimdi kendimize gelelim. Yaratılan biz insan olarak sadece namaz, oruç, haç, sadaka, cihat gibi amellerden sorumlu değiliz. Göz verilmiştir. Gözün neyi vardır? Bir ameli vardır. Burun verilmiştir. Burunun nesi vardır? Bir görevi vardır ama bir ameli de vardır. Dil verilmiştir. Bir görevi vardır ama bir ameli vardır. Kulak verilmiştir. Yani ne verilmişse uzuv olarak bize, fıtratımızda onların ameli olduğu gibi muhakkak sorumlu olduğu ne vardır? Yeri vardır. Ayete bakıyorsun. Ne diyor? Mümin erkeklere söyle. Gözlerini haramdan ne yapsınlar? sakınsınlar. Bakın bu nedir? Bir ameldir. Bakmadığın zaman yani gözünü sakındırdığın zaman Allah'ın razı etmiş oluyorsun. Gözünü sakındırmadığın zaman ne yapıyorsun? Kimi? Şeytanı. Yani akşama kadar televizyon seyredenlerin kulakları çınlasın. Düşünün yani. Veyahut burnun diyor koklama. Elinki tutma. Ayağın ki, gitme. Sonra yeme içme, sonra konuşma var. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun, ya da sussun diyor. Yani her uzun bir ameli var ama Allah bizden ameli salih istiyor. Ameli salihi biraz daha götürüyorsun, kurban kesiyorsun, Allah için kesiyor. Hiçbir put için, türbe için veya başka Allah'tan gayrısına adayarak ne yapma? Kesme diyor. Yani amel sahası ne yapıyor? Şöyle bir genişliyor. Evet. Demek ki bir kasta ve niyete bağlı olarak yapılan fiillere amel denir. Ve ibadeti tarif ederken hatırlayacak olursanız bizden sudur eden bir bakış, bir düşünce, bir amel, yani hayata geçirilen her noktanın adı nedir? Ameldir. Düşünün mesela, bir yerden geçiyorsunuz, birçok fakir insan var, keşke şu kadar malım olsa da, şu insanlara dağıtsam da, şu müşkülattan kurtulsa diyorsunuz. Yukarı müslüme bakıyorsun, kıyametten bir sahne var. Kişiye amel defteri verilmiş, açıyor, bakıyor, bakıyor, küçük demeden, büyük demeden her şey var. Bir bakıyor ki hiç işlemediği bir amel var. Rabbi ben bunu işlemedim ki. Bakıyor adam orada, e, denizin, işte çölün kumları adedince, e, hayır yapmış gibi kendisine bir amel yazılmış. Ey kulum, sen falan yerden geçmedin mi? Çünkü orada Allah insanla karşılıklı konuşacak, hiç aracısız. Geçtim, orada birçok fakir insan görmedin mi? Gördüm. E, sen o çöldeki kumların adedince malım olsa da Bunları dağıtsam demedin içinde Dedim ben de sana yapmış gibi ne yaptım? Gerçekten. Sevabını verdim. Bak insan unutsa da o defterinde ne yapılır Yazılıyor. Bakın bu da amelin, hastın, niyetin güzelse Allah sana bunu yapmış gibi de ne yapıyor? Hayrını veriyor. Ama aklından ne kadar şer geçerse geçsin. Mesela o fırtınada kalmış üç kişinin misalini hatırlıyor musunuz? Bir tanesi ne diyordu? Ben diyor amca kızına göz koydum. Yani bir erkeğin bir kadından istediğini ben de ondan istiyordum. Fakat o buna yanaşmıyordu. Yani zina istiyor. Bir gün kıtlık zamanı oldu. Kadının yolu bana düştü diyor. İşte ben sana şu kadar altını veririm ama karşılığında da seni isterim. Kadın razı oldu diyor. Ve diyor parayı aldı. işini gördü. Geldi. Dedi ki Ey amcaoğlu, mührümü haram yoldan açma. Allah'tan kork dedi, diyor. Vallahi sırf senin korkundan ben bu işten vazgeçtim, diyor. Bak, kötü bir iş yapacaktı, vazgeçiyor. Allah onun duasını kabul ediyor, bunun vesilesiyle. Yani niyet bozuk ama sonra ne yapıyor? Düzelmesi, ona yine ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Yani kötü bir şeye teşebbüs etsen de amel etmediğin müddetçe sana ne yapmıyor? Yazmıyor. Veyahut Allah bize o kadar merhametli ki ufak sahibi çocuğu düşünün mükellef olana kadar o yapmış olduğu her iyilik, her hayır onun salih olarak ameline yazılıyor. İşlediği kötülükler, günahlarsa ne yapmıyor? Yazmıyor. Mesela düşünün mükellef olmayan çocuğunuza namaz kıldırmışsınız. O onun sevaphanesinde. Hac yaptırmışsınız. mısınız onun neyi? Sevaphanesinde. Veyahut al çocuğum şu sadakayı ver diyorsunuz. Onun sevaphanesinde. Ama o çocuğun yapmış olduğu yanlışlıklar, günahlar ona ne yapmıyor? Geçerli değil. İşte amel bir niyete ve kasta bağlı kardeşler. İyi veya kötü de o niyetle yapılan ameller için geçerlidir. Ve bu konuda da bize ışık verecek en güzel e, delilimiz nedir? Bukhara'nın birinci rivayeti, ameller, niyetlere göredir, göredir Kimin niyeti neyse eline geçecek nedir? O'dur. Eğer kişinin niyeti bir kadına veya dünyalık bir ise onun eline geçecek o, kişinin niyeti Allah'a ve resuluna kavuşmaksa, onun eline geçecek de nedir? Olsun. Otur. Şimdi sahabe hicret ediyor. Hicret biliyorsunuz o günlerde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam 14 günlük çileli bir yolculuktan sonra medeniye varmıştır. Ve birçok ölüm şeyi atlatarak tehlikesi. Hani birilerinin anlattığı gibi böyle uçma, kaçma falan yok yani. 14 günlük çileli bir yolculukla gidiyor. Ve öyle işte bir mağaraya gelmişler, işte görememişler, şöyle etmişler. Yani bu safsatalar yok yani. Çok çileli bir yolculukla. Bugün hani birileri öyleyi Hacı Bayram'da, ikindiği Kudüs'te, akşamı Medine'de kılıyor ya, öyle değil işte. Allah Resulü çileli yolculuktan gidiyorum. O kadar ölüm tehlikesi. Gündüz gizleniyorsun. Yukarıda güneş, altta çöl. Gece çöl çok soğuk olur. O soğukta ne yapıyorsun? Yani yönünü de karıştırma ihtimali var. Ki aleyhissalatü vesselam hep sahil yolunu takip ederek yolu da uzatmış kaybolmamak için. Yani düşünün, böyle bir çileli yolculuğu seçiyor ama ne için gidiyor? Ondan önceki kafilede sevdiği bir kadın var. Sırf o kadına kavuşmak için bir tanesi hicret ediyor. Ama sen zannediyorsun ki o Hizmet ediyor. Ama onun niyetini kim biliyor? Allah biliyor. İşte ameller, niyetlere göredir. Kimin niyeti bir kadına veya dünyalık bir metaya kavuşmak son önüne geçecek. Otur. Bakın beden gidiyor. Her şeyle orada ama niyeti kadına kavuşmak o sevaptan ne yapıyor? Mahzun oluyor. Veyahut Müslüm'e baktığımızda cehenneme girecek ilk üç kişiden haber vereyim mi? Diyor. Şehit, alim ve zengin. Bu halk içinde herkesin gıpta ettiği bir şeydir. Herkes alim olmak ister. Herkes zengin olup hayırsever olmak ister. Herkes Allah yolunda ne yapar? Canını vermek ister. Ama Allah Azze ve Celle bunları hesaba çektiğinde neden yaptınız? İşte senin uğruna Allah diyor ki Azze ve Celle hayır siz yalan söylediniz. Siz desinler diye yaptınız ve dediler de yani bir güç veyahut alim desinler veya ne kadar bu hayırsever desinler diye. Buradaki bir niyet ne yapıyor? Ameli bozuyor. Yani burada kasıt çok önemli. Evet. Buna göre insan ister iyi bir şey yapsın, ister kötü bir şey yapsın yaptığı işi bir niyetle yapıyorsa, o işi yapmakta bir maksadı varsa işte o şey nedir? Ameldir. İşte kardeşlerim bu açıdan baktığımız zaman bir Müslümanın şöyle bir bakışı dahi, şöyle bir bakışı da yani bir sert, bir gülüşü dahi ameldir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslümana tebessümü nedir? Sadakadır. Hatta eşinizin ağzına verdiği bir lokma dahi sadakadan ve ibadettir. İbadettendir. Hatta eşinizden yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi diyor. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun. Hı hı. Ey Allah'ın Resulü her şey bitti de bu mu kaldı? yani? Bu da, bu da e, misal olarak verilir mi? İbadet. Ibadetten olur mu? diye sorduğunda Müslüm'ün kitabı zekatta bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz diyor bu e, cinsi münasebet arzunuzu haram yoldan giderseniz bu size günah getirmeyecek mi? Hı. Karşılığında da bir ceza yok mu? Evet. Helal yoldan gideriyorsunuz. Bu size hem ibadet hem de nedir? Sevap getirir. Yani bizim yaptığımız her şey, her şey yaptığımız amel neymiş? İbadetten. İbadetin dışına ne yapamıyorsunuz? Kayıtlayamıyorsunuz. Anlatmak istediğim bu. Ve kardeşlerim Allah'ın kitabı Kur'an pek çok ayete, ayette Allah'a imandan sonra hemen amel işlemeye dikkat ediyor. İman eden, namazı dost kılan, zekat veren. Eğer onlar tövbe eder, iman eder, namazı dost kılar, zekatı da verirse, sizin dinde nedir? Kardeşleriniz. Yani ayetlere bakın, hep imandan sonra ne var? Amel. Seni hep ne yapıyor? Amele teşvik, teşvik ediyor. Demek ki sadece bir Müslümanın ben iman ettim demesi kendisine yeterli değil. O imanının gereği ne yapacak? Amel edecek. Onun için davette bizim takındığımız her zaman uslup nedir? Budur. Kişi iman etti mi amele zorlayacak. Ama dini tam anlayamayan insanlar hep meseleye davet yönünden değil de hüküm yönüyle bakarlar namazı kılmayan kafirdir, müşriktir. Halbuki karşıdaki sadece bir kelimeyi zikretmiş, kelimenin manasını bilmiyor. Sen önce ona imanı bir anlat. O imanın gereğini zaten ne yapacak? Yapma ihtiyacı hissedecek. Yani davette takılacak ustup budur. Kalbe seslenecek, o kalpte ne yapacak? Azaları tetikleyecek, gereği neyse onu yapacak. Evet, Allah hepimize hayır versin. Amin. Ölü kalpler değil, biri olanlardan eylesin. Kardeşlerim, insan ve ona ait hayat ile ölümün yaratılmasının amacı nasıl bir amel işleyeceğini denemek içindir. Çünkü Mülk suresinin hemen başında Allah Azze ve Celle hanginizin ameli daha güzel, onu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani hangimiz daha güzel amel işleyecek? Bu da bizi ne yapıyor? Teşvik ediyor. Birbirinizden haset etmeyin. Ama birbirinizden hayırda ne yapın? Yarışın, Yarışın diyor. Kötülükte ne yapmayın? Yarışmayın. Ama takvada ne yapın? Yarışın kastıyla. Evet. Ve kişinin başarıya ulaşması dünya ve ahiret mutluluğunu yakalaması da bu amel imkanını kazanmasına bağlıdır kardeşlerim. Şimdi, böyle bir girişten sonra amel kaça ayrılır? Onun çeşitlerine bir bakalım. Kaça ayrılır? Misal, böyle aklınızda var mı? İyi yani, amel, kötü amel. Evet. Amel, en sünnet itikadında yani başlık olarak üç ayırmışlar. Birincisi salih amel, ikincisi fasit, yani batıl amel, üçüncüsü de mübah amel diye. Aslında mübahlan, salih amel hemen hemen aynı gibi ama biraz sonra açıklamasına girdiğimde bazı farklılıkların olduğunu göreceksiniz. Birincisi salih amel, yani faydalı, maksada uygun. Zararlı ve ifsad edici, bozucu olmayan davranışlardır ki, İslam'ın yapılmasını emrettiği amellerdir. Ee, İbn-i da dediği gibi, Allah kendisine razı olsun, söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz doğru niyette geçersizdir bir amel olmadıkça, söz doğru niyet amelde geçersizdir sünnete uygun olmadıkça diyor. Yani bir amelin geçerli olması için, salih olması için iki şart vardır. Birincisi ihlas. Yani neden yaptın bunu? Allah için. İkincisi sünnete uygun olmasıdır. Yani bu iki şart yerine gelmezse ona ameli salih ne demesin? Diyemezsin. Eğer o ameli işliyorsa o amele salihdir. Ameli salih değil. Onu işliyordur. Ama bir faydası yok. Hicret etmiş sevabı yok. Yani bir meşakkatı var ama ona bir kazancı nedir? Yok. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mesele oluyor. Ensar diyor şurada toplansın diyor. Hep orada toplanıyor. Bir Olaya binaya tefaratına girmeyeceğim. Vallahi diyor hicret amellerin en üstüne olmasaydı ben kendimi ensardan biri olarak atlederdim. Yani sizden biri görürdüm ama hicret, yani Allah'a ibadetlerde en üstün ibadettir diyor. Demek ki hicret çok çok önemli. Yani Allah yoluna her şeyini bırakıp gitme, hakikaten çok büyük bir amel ki Allah Resulü ne yapıyor, bunu zikrediyor. Fakat o şahıs, o hayrı ne yapamıyor, alamıyor. Ama o ameli işliyor, zahire. Fakat bir kadına kavuşmak için yapması, işte. Desinler diye savaşması, desinler diye ilim öğretmesi, desinler diye e, hayır vermesi, onun ameli amel ama salih amel nedir? Değil. Evet. Batıl amelse zararlı, maksada uygun olmayan, ifsad edici her türlü faaliyetin genel adıdır. Bunlar İslam'ın yapılmasını yasak ettiği ya da yapılmamasını uygun gördüğü işlerdir ki, bu ameli işleyenlerden Allah razı olmaz. Ve kendisine cennet ve cehennemin Allah Azze ve Celle cennet ve cehennemi neden yarattığını açıklarken ne diyor? Cennet benim rızam, cehennemse kadabım Yani kullarımdan kim dediğimi yaparsa onu cennette, nimetlerimle ne yaparım? Lütuflandırırım ama kim de dediğimi yapmazsa cehennemde. O da nedir? Karşılığını görecektir diyor. Allah bizleri cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Amin. Mübah caiz amelse yapılıp yapılmaması kişinin kendisine ait olan işlerdir. Bunları yapanlar günah veya sevap kazanmadıkları gibi kimseye de zarar ve fayda ne yapmazlar? Vermezler. Evet. İslam'a göre bir amelin iyi yani salih amel olabilmesi için iman şarttır. Şirk ve küfür kişinin yapabileceği bütün güzel işleri ne yapar? İptar eder. Çünkü böyle bir davranış kulun Allah'ın makamına karşı işlediği bir hatadır. Geçen sohbette de hatırlayacak olursanız, bayanın birisi bana bankada yüklü bir parasının olduğunu ve kendisinin bunu faize vererek e, faizini Allah yoluna infak etmek istediğini söylemiştim hatırlayacaksanız. Evet. İşte kişinin amelinin salih olabilmesi için önce iman yani kendisinin müslüman olması ve o amelin de Allah tarafından razı olması gerekiyor. Faiz İslam'da haram mıdır? Haram. Öyleyse Allah hiçbir harama sevap ne yapmaz? Ne Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haram maldan zekatı Allah kabul etmez diyor. Yani besmelesiz de abdeste nedir? Hayır yoktur diyor. Yani bir insan abdest alacaksa önce ne yapacak? Besmele çekecek. Besmele çekmemişse abdesti de değil. Ve haram maldan da zekatı ne yapamaz diyor? Veremez. Zekat aynı zaman sadaka ve infak manasına da gelir. Bu da Allah imzinde nedir? Kabul değildir. Demek ki önce iman olacak. İmanın yanında bir de imana zulüm bulaştırma vardır ki bu da nedir? Şirktir. O da bütün amelleri iptal eder. Yani aleyküm Bu da nasıl gündeme geliyor? Şirk kardeşlerim, Allah'ın bize verdiği fıtri hasretler var. hoş selamlar. Sevgi var mı bizde? Var. var. Korku? Var. var. İsteme? Var. var. Sığınma? Var. var. Bunu çoğaltabilirsiniz. Gelin bu dördülü bir yere alalım. <gülüyor> Allah bize sevgiyi vermiş mi? Vermiş. vermiş. Sev sev ama beni sever gibi Sevmez, hiçbir şeyi mi? sevme Bak. Kork. Kork kork ama benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. İste. Ama benden ister gibi hiçbir şeyden isteme. Sığ ama bana sığınır gibi hiçbir şeye sığınma. Şimdi iman ehliyiz. Gelin bakın bunlarda şirk nasıl gündeme geliyor. Birinciye ne dedik? Sev. Sevgi. Allah diyor ki Hz. Celle Bakara suresinin 165. ayetinde. Onlar Allah'ı sever gibi birbirini severler. Asla şirk koşmada iman etmez. Ama müminlerin sevgisi, korkusu bambaşkadır. Şimdi şirk bakıyorsun. Adam şeyhini veyahut putunu her neyse öyle bir seviyor ki onu sever gibi Allah'ı seviyor ve asla ondan ne yapmıyor dönmüyor. Bize de sevgide, muhabbette ki şirk ilk bundan hukuku bulmuş. Yani en basit Müslümanların düştüğü şirk muhabbettir. Sevdiği insanlandır. Alimi ilendir. Ona duyduğu muhabbette ona bir kötülüğü yakıştıramaz. Bu da bize ilk verilen misal Nuh Aleyhisselam'ın kıssasındadır. Ved, Vegus, Nesir, Yevuz, bunlar kimdir? İbn Abbas'tan gelen rivayette o kavmin ileri gelen salih insanlar yani hocaları. Onlar ölünce sevgide aşırı giden insanlar ne yapıyor? Onları ilah ediniyor, putlaştırıyor. Bakın demek ki sevgide ne oluyor? İnsan şirk koşabiliyor. Veyahut e, halk arasından diyeyim. Leyla ile Mecnun. Arzuyla hanber niye derler? Sevgide aşırı gitmiş. Karşıdakini çok sevmiş. Aklını ne yapıyor? veriyor. Yani sevgide Allah sevgisini de ne yapıyor? Bastırıveriyor. veya hadis-i şeriflere gidiyorsun. Elbisenin kulu, paranın kulu dünyanın kulu ne yapsın? Kahrolsun. Ayağına diken batsan bulamazsın diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki kadına aşırı düşkünlük, Allah'a ne yapabilir Unutabiliyor. Paraya, dünyaya. Allah Resulü de ona ne yapıyor? Beddua ediyor. O sevgiler Allah sevgisini ne yapmayacak? Aşmayacak veud korku bir olandan korkacan binlercesinden nedir değil bir olandan korktuğun zaman öbür korkuların ne yapıyor gidiyor ama şeytan seni açlıkla korkutabilir işkenceyle hapisle rızıkla her şeyle ne yapabiliyor korkutabiliyor ama sen Allah korkusunu kendine oluşturabilmişsen öbür korkuların hepsi ne yapıyor hafif kalıyor veud isteme Bakın insanlara gerçekten Allah'tan istemesi gerekirken herkesin yani başı dara gelmeden veya sıkışmadan hiç kimse doğrudursa Allah'tan ne yapmıyor? Bir şey istemiyor. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'a bakıyorsun yatarken de istiyor, kalkarken de istiyor. Kapıdan, kapının önüne çıkınca da istiyor. Yani her hareketi nedir? Dua ile ve Allah'a tevekkülle geçiyor. Fakat insanlar Allah'tan değil Allah'tan istenilecek bir şeyleri ne yapıyor? Başkalarından istiyorlar. Mesela şurada ders yaptığımız yerin hemen biraz ilerisinde bir türbe var. Geceden itibaren 24 saat işleyen bir yer orası Hiç kapanmaz. Hani birileri anıt kabir'e gider tören yapar, bizimkiler gelir burada tören yaparlar. 24 saat işler burası. Gidin bakın, sorun ya çocuk istiyordur, ya işleri yolunda gitmemiştir işinin iyi olmasını. Ya evde kalmıştır kısmetinin açık olmasını. Yani birçok şey ister ve adaklar adarlar. Adakları da yerine geldi mi hemen orada çingenlerin sattığı tavuklar falan vardır. Normalde git 3 liraya aldığın tavuğu orada 30 liraya 40 liraya alırsın. Sadece kafayı koparırsın. Kurban edersin. Geri yanında onlar 2-3 karısı var zaten o Otur içerler akşama kadar o adak şeyleri. O yani düşünün. Allah'tan istenilmesi gereken ne yapılıyor? Bir başkalarından bu fişirstir bakın. Sığınmaya da geldiğimizde bakın çoğunun boynunda cevşen, muska veyahut ahırlarda atmalı, hayvanların boynunda nedir? Mavi boncuklar veyahut arabalara girin şöyle küçük küçük enam diyor. Kur'anları almışlardı, koymuşlardı. Veyahut göğüste kocaman böyle bir nazar e, şeyi resmi Veyahut egzozun altına bir küçük çocuk papucu gibi bir şeyler. Veyahut yeni doğan bir çocuğa maşallah diye bir şey takma. Bunlar nedir? Şirktir. Çünkü Allah'a sığınılacak bir şeyi tutuyorsun sen bir eşya, bir taşa, bir kağıda ne yapıyorsun? Bağlayı veriyorsun. Halbuki sığınılması gereken tek merzi vardır. O da Allah Azze ve Celle <gülüyor> demek ki insan duygularını kontrol edemeyince ne yapabilir? İmanını çok rahat bozabiliyor. Mesela Hanefi mezhebinin çok okuduğu Nimet-i İslam diye bir kitap vardır. Şimdi pek piyasada yok. Onun ikinci cildinde nazar boncuğuyla alakalı bir bab açılmıştır. Kim nazar boncuğu takarsa kafirdir. Nikahı yoktur. Katli vaciptir. Düşün yani. Mehmet Zihni Efendi. Nimetil İslam'da yazar. Şimdi gidin bakın Hacı Bayram'da en çok satılan nazar konucudur. Yani insanlar hangi şeyden olursa olsun kendi şeylerini bile akidelerini ne yapmıyor? Okumuyorlar. Anlamıyorlar. Demek ki insanın yapmış olduğu her fiil her amel bir kasta bağlı ve her kasıt niyette neymiş? Amel. Eğer niyet, kasıt iyiyse Allah'ın dininde o insana salih amel kazandırıyor. Eğer niyet ve kasıt iyi değilse o da neymiş? Fasit bir amelmiş. O amel batıl olduğu gibi o insanda ne yapıyor? Ses, e, hayra götürmüyorum. Evet. İslam'da bir iyiliğin veya salih amelin dünya ve ahirette ecil ve sevap kaynağı olması için bu ameli işleyen kimsenin birinci şartı imanlı olması gerekir. Mesela sayarlar şimdi hac. Hacın şartları nedir? Bir, Müslüman olmak. İki, yol emniyeti olması. Üç, niye? Çocuğun aklı başında mı? Hac yolunuzda. Sen Şübri maddesini çok okumadın mı? Yok. Ey Allah'ın Resulü diyor. Çocuğu evdesinden çıkarıyor. Elinden kaldırıyor. Bu çocuğa haç var mı diyor. Evet var. Sana da ecdi var diyor. Evet. Nerede bu şart şimdi? Deli olur hocam. Bir. Müslüman olmak. Girmeyeceğim teferatına. Çünkü benim haçla, ümrelin alakalı kitabım var. Girmeyeceğim teferatına. Müslüman olmak. Demek ki bir amelin salih olması için birinci şart. Ne yapacağız? İman edeceksin. Sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü sen diyorsun ki yani yapılan her şey insana fayda veya zarar verir. Ben diyor geçmişte yani cehalette işte yetimin elinden tutar, öksüze bakar, yolda kalmışa yardım ederdim. Herkese iyilik yapardım. Yani bunlardan mı benim hiç hanemde olmayacak yani cahilhanede oldu ya e sen nasıl hidayete erdiğini zannediyorsun diyor hadis şerifte. Demek ki yapılan her iş insana ne yapıyor? Bir fayda veriyor ama amelin salih olabilmesi için senin iman etmen gerekiyor. Birinci şart bu. İkincisi ise sünnete uyması gerekiyor. Yani Allah ve Resulü kitabında diyecek ki bu böyle yoksa bu amel neymiş? Geçerli Merduktur. değil. Merduktur. Evet. Ahirette ecir istiyorsan bu. Ön şartı iman. İman da nedir? Ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a sırası nedir? Meleklere. Melek ne getirdi? Kitaplara. Kitap kime geldi? Peygamberlere. Peygamberlere. Sonra bir de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ahirete iman diyor. Bakın bunlar imanın neymiş? Şartları, esasları. Şimdi Hayrı ve şerri, kaderi. Yani her imanın ayrı bir esası vardır. Meleklere iman diyorsun. Meleklerin imanın bir tahsilatı var. Ki iman derslerinde gördük. Onlarda erkek dişilik var mı? Yok. Yok. Öyleyse kız olunca melek, erkek olunca Cebrail koymayacaksın. Eğer erkekliğe ve dişiliğe olmadığına inanıyorsan. Onlar yemezler, içmezler. Onlar nurdan bir varlıktır ve emr yapar. Ve birçok neyi var? Tefaratı var. Ona da girmeyeceğim. Sonra ne getirmiş kitap? O kitapta hiçbir şey eksik değil. İhmal edilen bir şey yok. Gafil bırakılan da yok. Birbirine nedir? Tezat da yok. Öyleyse sen bugün çıkıp da bu bana yetmez. Ben bunun dışında bir şeylere giderim. Onunla ne yapamazsın? Diyemezsin. Sonra o kitabın Emanet edildiği nedir? Bir peygamber var. Emin insan. Güvenilir bir insan. Ben buna güvenmiyorum. Ya bu, her şeyi bilmez. Ben de bir şeyler eklerim. Veyahut falan da eklerim. Ne yapamazsın? Diyemezsin. Veyahut gece karga öptü. daha uğursuzluk gelir. Veyahut aha cam kırıldı. Bunu ne yapamazsın? Diyemezsin. Veyahut da işte birileri falan yerde bir ağacı varmış. İşte ziyaret ediyorlar hayır için. Gidemezsin. Niye? Hayır da şer nedir? Allah. Allah'tandır. Çünkü Zad-ı olayına bakıyorsun Ebu Vakit el-Lays'i naklediyor. Biz diyor Hüneyn'e giderken yüksek yüksek ulu ulu çınarların yanından geçiyorduk. Sahabeden birkaç tanesi diyor ki e Allah'ın Resulü bize de şöyle ilah edin sana. Çünkü onlar cehalette savaşa giderlerken ne yapıyorlardı? Ağacın altında Böyle ağacın yanına geliyor. Bu yanda soyunuyorlar. Öbür tarafa geçip silahlarını kuşandıklarında savaşta ölmeyeceklerine, yara almayacaklarına inanıyorlardı. Hani bugün ne diyorlar? Zırh işte e, cevşen takarsan o senin zırhındır sana bir şey olmaz diyor. Tak hepsini geç karşıma. Ben de alayım bir tane sıkayım var. Veyahut başka başka tılsım yapıyorlar. Hayır da şer de, kimmiş? Allah'tan. Ve Öyle bir, e, demek ki şeytan orayı düşünememiş. O manevi zırh dedikleri veya cevşen dedikleri nerede iniyor biliyor musunuz? Güya Uhud'da Cebrail yeşil bir sancak içinde bu duayı ne yapıyor? Yazarak indiriyor ve diyor ki Cibril ey Muhammed haşa işte bunu kim takarsa, yanında taşırsa, o ok olsa artık buna ne yapmayacak? Bir şey olmayacak. Bakın. Uhud diş kliniği derler. Niye? peygamberin dişi kırıldı. Şimdi Madem şey bir oldu. şey olmayacaktı peygamberin dişleri orada niye kırıldı? Evet. Bırakalım biraz ileriye gidelim. Allah kendisine merhamet etsin. Ahirette görüşmemizi nazibetsin. Ebu Bekir eceliyle. Ömer nasıl öldü? Evet. E niye cevşen takmadı? Kayınpedere bakın. Gelelim e, Osman'a. Osman kim? Peygamberin damadı. Nasıl öldü? Şehit oldu. şehit oldu. Niye takmadı cevşe Ali kim? O da peygamberin damadı. Nasıl öldü? Yine şehit oldu. Niye takmadı bunlar? Yani onlar takmayı akıl edemedi. Bizimkiler bunu takmayı akıl etti. Yani şeytan insanı ne yapıyor? Yoruyor. Ama azıcık akıl edip de böyle bir düşünen insan Böyle şeylerle kendini ne yapmaz? Kandırmaz. Onlara fayda vermeyen size mi fayda verecek? Demek ki amelin salih olması için dine, dine uygun olması gerekiyor. Evet. Ve salih amelin özü, Allahü Teala'nın emirlerini her şeyin üstünde tanımak. Allah'ın hükümlerini yeryüzünde uygulama, onun din ve şeriatını koruma, yarattıklarına şefkat, ...ve yardım beslemedir. Evet. Ameli... ...salih amellerde... ...ikiye ayrılır kardeşlerim. Bunlar da nedir? <gülüyor> bir, kalbe, ...iki... ...amel et. Yani zahirel. E, kişinin bir niyeti vardır. Bir de nedir? Görünen ameli vardır. Yani bir batini, ...bir de zahiri halleri vardır... Ama zahiri ameli geçerli kılan nedir? Batındaki niyettir, hasıftır. Zahiren insanı hicret etmiş görürsün. Zahiren cihad etmiş görürsün. Şehit olmuş görürsün. Zahiren hayırsever bir zengindir. Zahiren bir alimdir. Ama iç niyette niyeti bozuktur, desinler diye yapmıştır. O amelleri ne yapmıştır? Geçersiz kılmıştır. Onun için Halp her zaman amelde nedir? Birincidir. Biz de buraya iman diyoruz. şeksiz, şüphesiz, yakinen bir iman gerekiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki amellerin değeri imandan sonra niyete bağlı. Yüce duygu ve amaçlar taşımayan veya kötü amaçlar için yapılan bazı ameller ise kişiye fayda sağlamaz kardeşlerim. Evet. Ayet-i kelimelere bakıyorsunuz. Nerede olursan ol, Allah'tan korkun. Kötü bir amel iş dediğinde hemen tevbet salih bir amel işte ki o ne yapsın? Kötülükleri götürsün. İşte Müslüman'ın salih ameldeki düsturu bu. Nerede olursa olsun. Hangi şartlarda olursa olsun ister tek ister cemaat içinde kişinin Allah'tan ne yapması korkması gerekiyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir hayır işliyor. Estağfurullah. Yemen'den e, fakir bir grup geliyor. Yiyecek ekmekleri dahi yok. Sahabeler de kıtlık içinde onlara hiç kimse ikram etmiyorlar. Allah Resulü ve Vesselam namaz vakti olmayan bir esnada çıkıyor, hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. İniyor, kimse de tık yok. Sahabenin birisi şöyle bakıyor, hutbeyi düşünüyor. Allah Resulü'ne bakıyor, elindeki bastonuyla yere böyle sert sert anlamsız çizgiler çizdiğini görünce kızdığını anlıyor. Evine gidiyor, meşin bir torbayı sürüye sürüye getiriyor. Vallahi Rasulün önüne atıyor. Ey Allahın Resulü, Vallahın Resulü ondur. İnfak ettimdir. Bunu gören diğer sahabelerin hepsi eve gidiyor, neleri varsa getirip oraya koyuyor. Ve Allah Resulü Al ve sellem ne toplanmışsa herkese eşit olarak dağıtılıyor. Enes diyor ki, Vallahi diyor. Herkes diyor eşit olarak aldı ama hala diyor hiç dağıtılmamış gibi o diyor toplanan diyor orada duruyor. Diyor. Mali Salatü Vesselam diyor ki kim bir hayra vesile olursa kimler de ona uyarsa hepsinin işlemiş olduğu sevap o vesile olanağı diyor. Ama onların sevabında da hiçbir şey eksik olmaz. Kimde bir şere sebep olursa Hepsinin işlediği şer nedir? Onun üzerine ve onların işledikleri şerlerin günahından da hiçbir şey eksik olmaz. Hatta ta Kabil'in işlediği katillik günahı kıyamete kadar işleyecek katillerin bütün günahını ona da ne yapar? E, yükler diyor. Evet, bu da gösteriyor ki kardeşlerim kişinin salih amel işlemede yarışacağı yarıştığı zaman da salih ameli işleyenlerin Amel ona ne yapacak? Yazılacak. Yani sadece sen kendi amelinle ne yapmıyorsun? Kalmıyorsun. Düşünün, kişi ölür. Üç şey müstesna amel defteri ne yapıyor? Açık kalıyor. Birisi nedir? Salih evlat. Salih evlat. Eğer evladını iyi yetiştirmişsen, tasasını ne yapmıyorsun? Çekmiyorsun. Kabirde de defteri açık. Sonra bir köprü, bir işte çeşme, bir vakıf yapmışsan gelen geçen insanlar istifade ediyorsa o nedir? O senin amel defterini açık bırakıyor veyahut faydalanan bir ilim bırakmışsa, onunla da kim amel ediyorsa, onun da sevabı sana hala ne yapıyor? Devam ediyor. Bakın önümüzde Fethul Bari diye bir kitap var. Fethul Bari Sahih Buhari'ye yapılan bir şer kitabıdır. Allah kendilerinden razı olsun. Buhari'yi toplayıp Hadisleri bir araya getiren 7.563 rivayeti kim? İmam Bukhari. Buna da şu anlaşılır, şuradan da şu geliyor diye bir şerf düşmüş Hacer Asikalani. Bakın ikisinin kitabı da hala okunuyor mu? Okun. Hala onlara ecir var mı? Öyleli adamlar kaç asır geçmiş. Yani Allah Hiçbir zaman kendisi için çalışanın amelini ne yapmıyormuş? Zayi etmiyormuş. Yani burada anlatmak istediği hayra vesile olan bir insanın hayrı. Hala ne yapıyor? Devam ediyor. Ama küçük düşünürseniz ölmenizle isminiz de biter. Ameliniz de hiç ne yapılmaz? Hatırlanmaz. Kul diyor kabre girdiğinde günah yüküyle girer. Ama diyor, kardeş onu ne yapmaz? Unutmaz. Arkasından ne yapar? Dua eder. Mahşer yerine elini kolunu sallayarak tertemiz olarak ne yapar? Gider diyor. Yani müminlerin birbirini hayra burada nedir? Teşvikleri var. Evet. Amelin değerine gelince kardeşlerim. Bir işin yani amelin iyi mi kötü mü? Salih mi? Fasit mi olduğunun ölçüsü insanın kafasına hevasına göre belli olmaz. Farklı kişilere göre farklı ölçüler olabilir. Herkes kendi anlayışına, bilgisine ve içinde yetiştiği toplumun değer yargılarına göre iyi ve kötü ölçüsüne sahiptir. Kutuplara gidin bir eskimo kendisine misafir olana en iyi ikram ettiği nedir biliyor musunuz? Kadın. Kadını gönderir. Ve o ikramı almadığında onu düşman olarak görür. Bizim toplumda bu nedir? Ahlaksızdır, gavatlıktır. Yani dine göre bakmıyoruz buna. İnsani değerler olarak ele alıyoruz. Her toplumun kendine göre nedir? Ayrı Anladım. değerleri vardır. Hatta ahlakın önemi diye bir ders hazırladım. İnşallah orada tek tek vereceğim yerlerini. Almanya parlamentosu bilmem ne tarihinde Erkek erke evlenmeyi, kadın kadına evlenmeyi Hı, veya bu yeni yani. yok gitmiş altılardan. Yani. Bunlar parlamentosunda da o zaman ne yapmış Kabul etmiş. Yani oranın bir toplum yapısının, ahlak yapısını düşün. Buranın ne Bir yapısını düşün. Yani buradaki kastım şu: kişinin kendi iyi dediği ile kötü dediği ne zaman, her zaman değişebilir. Hı. İşte iyiye hiçbir zaman insan iyi demeyecek. Ancak o iyi, yani Allah'ın dediği iyi, o kötü ise ancak Allah'ın ve Resul'ün kötü demesi olacak. Yoksa o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin ne diyor? Eğer sen kendin ona iyi, kendin kötü diyorsan Allah muhafaza bu bir yanında da şirkin boyutudur. Çünkü insan artık kendi nefsinden Tudur edene iyi demeye başlıyor. Öyleyse iyi ve kötünün ölçüsü ne olacak? Sadece Allah'ın koymuş olduğu o kurallarla olacak? Yani Kur'an ve sünnettir. Allah'ın yasakladığı ve razı olmadığı işleri yapmak kötü ameldir. Allah'ın razı olduğu, hoşnut olduğu amelleri işlemekte nedir? İyi amellerdir. Allah bizleri iyi amel işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Salih Lokmandan haber vererek diyor ki yavrum yaptığın amel hardal tanesi ağırlığınca bir şey de olsa bir kayanın içinde göklerde veya yerde bulunsa Allah onu mutlaka sana getirir. Çünkü Allah latiftir bilgisi her şeye ulaşır Habirdir, her şeyden haberdardır. Yani yapmış olduğun ameli küçümseme. Küçücük de olsa salih amelini ne yapma? Küçümseme. Allah onu muhakkak senin önüne ne yapacak? Getirecek. Küçücük de olsa bir şer diye onu ne yapma? Küçümseme diyor. O da senin önüne ne yapacak? Gelecek. Ve hatırlarsanız bu üstünde gelen rivayette Ya Ayşe, günahları küçümseme diyor koca koca dağları görüyor musunuz? Hep küçücük taşlardan oluşur diyor. Yani koca bir ömrünüzü düşünün ve 24 saatinizdeki işlediğiniz günahları düşünün Bu ömre bir bakın belki de ağır dağını geçiyor Allah'ım Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. İşte bu yönlü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin diyor bir günah işlediğinde sanki dağ üstüne göçecekmiş gibi hisseder eğer facir bir günah işlemişse böyle derdir. Yani bir sinek konmuş, yani hafif bir şey yapmış da o kaşınmış gibi hisseder. Yani hiçbir şey ne yapmak? Hissetmez diyor. Allah salih amel işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Ağzım. Ve amelin salih olup olmaması müminin Allah katındaki derecesini delirler ki bütün amellerde niyetlere göre değer kazanır. Kişi bir ameli hangi niyete göre yaparsa amelin sonucu da ona göre değer kazanır. Yani niyeti halis ise eline geçecek. Nedir? Otur. Ve kardeşlerim bu noktada küçük şirk nedir bilir misiniz? Diya. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam <Gülüyor> biz diyor bir gün deccal'dan konuşuyorduk. Deccalı bilir misiniz? Ta Nuh aleyhisselamın kavmini sakındırdığı bir fitne. Yani büyük bir fitne. Biz diyor bundan konuşuyorduk. Üzerimize geldi, dedi ki size daha büyük, bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Bakın Teccallan, Tanrı Aleyhisselam bile kavmini sakındırıyor. Ver ey Allah'ın Resulü, bu küçük şirktir veya saklı şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz diye soruyor. Sağda Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bakın şirki, küçük şirki nasıl tarif ediyor. Kişi diyor namaza durur. Namaz kılarken birinin kendisini izlediğini görür. Ve namazını güzelleştirir. Yani ne no kadar güzel kılıyor, ne no kadar takvalı kılıyor desinler. İşte bu küçük şirkettir. Ve karanlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerinde simsiyah bir karıncanın yürüyen ayak sesleri. Bu da gösteriyor ki şirkten yani küçük şirkten yani Allah bizleri korusun kurtulacak hemen hemen hiç kimse yok. Çünkü küçük şirkin aşamaları vardır. İşlemeden önce, ameli ameli işlerken ve ameli işledikten sonra aşamaları vardır. Amel işlemeden önce bazı insanlar vardır. Sizleri tenzih ederim, İnşallah bizler onlardan değiliz. Öyle insanlar vardır ki kendilerini topluma beğendirmek için önceden niyetleri, kasıtları bozuktur. Yani kendilerini ona göre hazırlarlar. Allah bizi de neslimizi de böyle hallerden alıkoysun. Veyahut hadiste geçtiği gibi hiç öyle bir şey aklında yok namazdasın. O an şeytanın vesvesesiyle ya ne kadar güzel kılıyor diye ne yaparsın? Bir şeye düşebilirsin. Ya yani Amel işlerken düşebilir Veyahut ameli de işledin. Böyle bir şey yok. Oturuyorsun. Ya ben işte hacca gittim. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Öğürme kasteyle. Yani. Yani. Bir şey için değil. Yani neye ne ya haç çıktı. aklından bilmiyorum da. Yani herhangi bir ameli aklına getirip de sırf övünme kastıyla o da senin amelini ne yapabiliyor? Heder yapabiliyor. Ya, ya şuna şu kadar hayır yaptım. İşte şuna şöyle yapmış. diye cami yaptırdım ama niyetin bozuldu. Şirkin yani küçük şirkin e, küçük şirk olduğunu Allah'la senden başka kimse bilmez kardeşler. Yani bu Allah'la senin arandaki olan bir şey. Karşıdaki bunu ne yapmaz? Bilmez. O yüzden Ehl-i Sünnet alimleri birçok salih ameller unutulduğu, yapılmadığında teşvik amacıyla onları gayrete getirmek için hani şunu yapalım, bunu yaptım falan demeyi anlatırken bile korkarlarmış. Kalplerini 50 kere gözden geçirir, öylecik dikkat Yani acaba niyetim bozulur da amelim boşa mı çıkar korkusuyla 50 kere düşünüp bir konuşurlarmış. Yani birçok unutulan amelleri biliyorsunuz. insanlara göstermek için örnek olur. Mesela İbn Abbas bir gün cenaze namazını ne yapıyor? Açıktan kıraat ederek kıldırıyor. Cenaze namazı nasıl kılınır? Hafidir. Ne yapıyor? Önce Fatiha'yı okuyor. Sonra Salli Bari'yi okuyor. Üçüncü tekbirde meyyit için ne yapıyor? Dua okuyor. Dördüncüde ne yapıyor? Selam veriyor. Neden yaptım bunu biliyor musunuz? Diyor. İçinizde cenaze namazını kılmayan insanlar olabilir. Sırf onlara ne yapma? Öğretmek asliyle anlıyor. Birincide ne okunuyormuş tekbirde? Fatiha. Sadece Fatiha suresi. İkinci tekbirde? Salli, sal Salli bari. Üçüncüde? Dua. Meyit için dua. dua. Dördüncüde? Selam. Günümüzde nasıl kılarlar? Fatiha. Sevlere şenlik. Fatiha hiç yoktur. Fatiha. İşte amelin salih olması için sünnete ne yapma? Uygun olması gerekiyor. Eh. Amele salih. Amele salih. Olmuş. Evet. Müslümanların bütün amellerini salih amel haline getirme ancak niyetin hayırlı olmasıyla mümkündür kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mesela namaz İslam'ın en önemli ibadetlerinde bir tanesidir. Ve yerine getirmek de hakikaten zor bir ibadettir. Saatlerini vakitlerini, hareketlerini göz önünde bulundurursak bir oruç gibi değildir. Yolculuk yaparsın, aç durabilirsin. Hacca gidersin, işte param vardır, yol emniyeti vardır. Yata yata git. Ama namaz öyle değildir. Vakti girdiğinde vücudunu çekir düzen vereceksin, elbisene çekir düzen vereceksin, kıbleyi bulacaksın. Yani gerçekten zor bir ibadettir. Bu namazın kabul olabilmesi için bir, demin ki gösterişten, riyadan ne yapacak? uzak olacak. 2. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyor. Peygamberin namazına ne yapacak? uygun olacak. Benzemeyecek. Aynı tıpatıp olacak. Yani hangi ameli işlersen işle o sünnete ne yapacak? uygun olacak. Uygun değilse amel nedir? salih evet. değil, basit bir ameldir. Birisi geliyor diyor ki ya ben böyle namaz kılıyorum. Öbürü diyor ki ben böyle oldum olmadım. Bana niye soruyor? de bir rivayet okumuştum. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyuyor. Başına iki melek geliyor. Yani konuşma var işte. Okudunuz mu? Bu diyor işte elli kişinin tartılsa ağır gelirdi. İşte yüz kişiyle tartılsa ağır gelirdi. Böyle en son ümmetiyle tartılsa yine ne yapar? Gelir diyorsun. Niye? Çünkü ölçü o. Yani ölçüde e, amelde ölçü kimdir? Peygamber aleyhisselam. Onun ameline uygun değilse çünkü Allah ondan razı olmuş. Senin amelinde nedir? Fasittir, geçerli değildir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Amin. Ameli salih, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak haram sınırına girmek için kişinin iman, iyi niyet ihlas ile yapılmış olduğu davranışlardır. Amel iş manasına gelir. Salih ise elverişli, yararlı, yarayışlı demektir. Dolayısıyla ameli salih kişiye ahiret saadetini sağlamaya, Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan Allah katında bir değer ifade eder, davranmıştır. İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran, onu çepeçevre sararak koruyan ancak salih amellerdir. Ve insanı helak eden, ahiretini bozansa kötü amellerdir. İnsan ne kadar salih amel işlerse, o kadar derecesi ne yapar? Yükselir ve melekler onlarla müsafa eder, gördükleri yerde gölgelendirirler. Ama kişinin ameli salih değilse artık biz diyor ona bir şeytan musallat ederiz. O da diyor ona hep kötülüğü ne yapar? İlham eder. O da ona ne yapar? Yoldan çıkar. <gülüyor> ve ameli salih kardeşlerim e, tamamen Allah'ın rızasına uygun olan amellerdir. Ve ameli fasitse tamamen Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı işlerdir. Ve bunun içinde biliyorsunuz vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi? Her şey ne yapıyor? Düzeliyor. O bozuldu mu her şey ne yapıyor? Bozuluyor. Ama bu hadisin baş tarafına baktığımızda helal da belli, haram da belli. Kim bunun ikisine dikkat ederse hem dinini hem de ırzını ne yapar? Korur diyor. Bu da gösteriyor ki insanın Yediği, içtiği her şey salih ameliyle de neymiş? Çok çok alakalıymış. Allah bizlere helal lokma yemeği nasip etsin. Her türlü kirden, pislikten uzak tutsun kardeşlerim. Ameli salih aynı zamanda da imanın bir semeresidir. Yani meyvasıdır Eğer bir kalpte iman yerleşmiş ise bu imanın gerektiği hareketlerde yavaş yavaş kendiliğinden ne yapacak? tezahür edecek. Ve o insanda ne yapacak? İmanının gereği. Gerek dil, gerek kalp, gerek arzalarda ne gerekiyorsa o da ne yapacaktır? Gündeme gelecektir. Allah hepimize hayır versin. İman, amel, hareket, bina ve imar işidir. Eğer iman varsa o İnsanı ne yapacaktır? Salih amele itekleyecektir. O salih amelde ne yapacaktır? Davete insanı zorlayacaktır. O davette birçok bela ve musibet ne yapacaktır? Getirecektir. Geçen küçük bir çocuğa İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığımda bana niye ateşe atmışlar İbrahim'e diyor? Küçük çocuk. E ben de yavrum insanları kızdırmış. Onlar da onu bir daha görmemek için çok çok büyük bir ateş yakmışlar ve içine atmışlar. Onu ateş yakmamış mı diyor? Uf olmamış mı? Ya Allah istemeyince olmaz. Ben büyüğüm, ben sana onun niye uf olmadığını da anlatırım dedim. Demek ki iman insanı ne yapıyor? Salih amele zorluyor. O salih amelde insanı davetçi yapmak zorundadır. Davet de Allah rızası için ihlas da olması gerekir. Ve davette de her türlü bela ve musibete de kendini ne yapacaksın? Hazırlayacaksın. Ve o da insanı ne yapıyor? Neticede sabrı getiriyor. Sabır da nedir? Allah için sabırdır. Onun karşılığı da nedir? Cennettir. Allah subhanahu ve ve teala hepimizi bizi ve neslimizi salih amel işleyenlerden eylesin. ameli salih olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle amelleri boşa çıkan, yüzüne atılanlardan bizleri eylemesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. ki Allahümme ve bihamdike, şöden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbulih. Velhamdülillah,